Gazetelik.com Podcast Bugün 23 Nisan 2006 Pazar Gazetelik Podcast Spor Bülteni ile karşınızdayız. Bültenimize başlamadan önce tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Dün Kadıköy'de yılın derbisi oynandı. Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk etti Şükrü Sarıcıoğlu's dadına. Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Ligin düğümünü çözebilecek bir karşılaşmaydı. Galatasaray'ın kazanması durumunda ligin şampiyonu hemen hemen belli olacaktı. Berabere bitmesi de Galatasaray'a büyük avantaj sağlayacaktı. Ancak üçüncü ihtimal gerçekleşti ve Fenerbahçe ezici bir üstünlükte ve dört farklı karşılaşmayı kazandı. Ve Galatasaray'ı kendi evine eli boş gönderdi. Karşılaşmanın ayrıntılarına hemen bir göz atalım. Fenerbahçe geçen hafta liderlik koltuğunu kaptırdığı Galatasaray'ı Şükrü Sarıcı stadını sağdan sildi ve zirveyi yeniden ele geçirdi. Şampiyonluk yarışına öne geçmek için Galatasaray'ı yenmek zorunda olan Fenerbahçe maça stadı dolduran taraftarlarının büyük desteğiyle başladı. İlk 10 dakikada etkili olamayan ve kalesinde iki net pozisyon gören Sarı Lacivertliler 10. dakikadan sonra Galatasaray kalesinde arka arkaya tehlikeler yaratmaya başladı. 12. dakikada Apia ile aradığı golü bulan Fenerbahçe, 20. dakikada Alex'in önemli pay sahibi olduğu pozisyonda Luciano'nun iyi takibi sonucu attığı golle farkı ikiye çıkardı. 2-0'dan sonra daha kontrolünde oynayan Fenerbahçe zaman zaman kalesini yaşadığı tehlikelerde Galatasaraylı futbolculara geçit vermedi. 43. dakikada Nobre ile bir topları direkten dönen Sarı Lacivertler ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Geçen hafta rakibinin 3 puan önüne geçen Galatasaray Fenerbahçe Şükrü Sarıcı olasılığına bu avantajla çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan Sarı Kırmızılar ilk 10 dakika içinde Ayhan ve Necati ile bulduğu net pozisyonlarda golü ulaşamadı. Bu dakikadan sonra üstünlüğü rakibine kaptıran Galatasaray Apia ve Luciano'nun en gollerini engel olamayınca bir anda 20. dakikada 2-0 geriye düştü. Galatasaray Teknik Direktörü Erik Gerets takımı iki farklı geriye düşünce 30. dakikada uğurlu çıkarıp il oyun aldı. Ancak Sarı Kırmızılar tüm çabalarına rağmen bu yarıda gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 2-0 yenik gitti. İlk yarı elde ettiği 2 sıfırlık skorun avantajıyla ikinci yarıya çıkan Ferah gibi 47. dakikada 10 kişi kalınca oyunun kontrolü tamamen eline geçirdi. Oyunun temposunu ilk yarı oranla düşüren sarı lacivertlerde 58. dakikada Alex'in bir şutu yine üst direkte patladı. 70. dakikada sahanın yıldızı Alex yine sahneye çıkarak takımının 3. golüne imza attı. İkinci yarıda hiçbir varlık gösteremeyen rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe 78. dakikada Anelka'nın golüyle farkı dörde çıkardı. Sarı lacivertler sağdan 4-0 galip ayrılarak rakibinden liderliği devraldı. İkinci araya çıkarken seyircisinin yanına giderek onlardan destek alan Sarı Kırmızılar 47. dakikada Saydu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Eksik oynadığı karşılaşmada gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, zaman zaman gelişen Fenerbahçe attaklarında da kalesinde tehlikeler yaşadı. Savunmasında da hatalar yapan Sarı Kırmızılar Alex Van Elka'nın golleriyle 4-0 geriye düştü. Sarı Kırmızılar lider geldikleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'ndan farklı yeni kayıplar liderlikten oldu. 47. dakikada Galatasaray'da Saydu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşma sonrasında Dağım'ın yaptığı açıklamalara göz atalım. Dağım maçtan sonra şöyle konuşmuş. Maçın ilk 7-8 dakikasında sinirlerimizin gerginliğini atmakta zorlandık. Apia ile bulduğumuz golle istediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıtmaya başladık. 1-0 öndeyken Rüştü'nün mükemmel bir kurtarışıyla birbiri önedik. O kurtarıştan sonra da takımın güveni daha da arttı. Özellikle ofansif anlamda kombinasyonlarda daha farklı istediklerimizi yaptık. 2-0'dan önce de girdiğimiz pozisyonlar vardı. Maçın ikinci yarısını ilk yarıda kaldığımız yerden devam ettik. Defansta gedik vermeden ofansif anlayışımızı sahaya yansıtmaya devam ettik. Ama verilen taktik maç kazanmaz. Verdiğiniz taktiği sahada oyuncuların yerine getirmesi lazım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz taktik oyun anlayışını eksiksiz yansıtmasını bildiler. Aldığımız bu galibiyetten sonra yine iyi duruma geldik. Daha fazlası veya eksiği değil diye konuşmuş Christoph Daum. Erik Gerrits cephesine baktığımızda ise Erik Gerrits sorumlu benim demiş. Galatasaray Teknik Direktörü Erik Gerets oyuncularına sahip çıktı. Bir Belçikalı çalıştırıcı karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada yeni yenilgilerin hesabının oyunculardan sorulamayacağını söyledi. Özellikle Uğur ile Ferhat'ı ilk kombide oynattığı için eleştirilen Gerets eğer suçlu aranıyorsa hesabı bu gençlerden değil benden sorulmalı. Tüm oyuncuların bugüne kadar yürekleriyle oynadılar. Şampiyonluk yarışımız devam ediyor diye konuşmuş Erik Gerets. Vali Güler ve Haluk Ulusoy'dan güvenlik garantisi alan Galatasaray Başkanı Hasan Canaydın, Hayati Fenerbahçe Derbisi'ne tribündeki yerini aldı. Galatasaray Başkanı Hasan Canaydın ile sarı-kırmızı yöneticiler de Fenerbahçe Derbisi'ne takımlarını yalnız bırakmadı. Başkan Hasan Canaydın, yöneticiler ve kongre üyeleri toplu halde Şükrü sarıc olasılarına polis eskortuyla geldi. Mülübüs teslada gelen Galatasaray yöneticiler arasında bir önceki yöneten ve Başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ergün Dursoy da yer aldı. Canaydın hafta içine İstanbul Valisi Muammer Güler ve Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Luso ile görüşüp derbi için güvenlik garantisi almıştı. Ösan Canaydın 6 Kasım 2002 tarihinde oynanan ve Ferar Bahçeli'nin 6-0'lık tarihi skorda galip geldiği karşılaşmayla Şükrü Sarıcıoğlu'sundan izlemişti. Bu maçta Sarı Kırmızı Kulübün Başkanı büyük bir centilmenlik örneği göstererek ezeli rakiplerinin attığı gollerden sonra alkışlamış, bu nedenle de Galatasaray camiasından büyük tepki toplamıştı. Ancak bu davranışı nedeniyle Ösan Canaydın'a daha sonra Fair Play özel ödülü verilmişti. Maçtan sonra Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara göz atalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım son dönemde kendisine yapılan eleştirilere kulübün yüksek divan kurulu toplantısına cevap verdi. Kavgacı yak yakıştırmalarına şiddete karşı çıkan Yıldırım şöyle konuştu. İlk geldiğimde Aziz Yıldırım çok sevilen adamdı ama Fenerbahçe şampiyon olamıyordu. Fenerbahçe yeni yatırımlar yapmaya başladı. 2001'den sonra Aziz Yıldırım ile ilgili homurdanmalar başladı diyorlar. İki yıl üst üste şampiyonluktan sonra Aziz Yıldırım kavgacı dövüşçü dediler. Şimdi Aziz Yıldırım kötü adam. Niye? Fenerbahçe stat yaptı, Samandıra'ya yaptı, Faruk Ulغاز yaptı, Terrazını yaptı, sahalar yaptı. Altı yıldırdır amatör şubelerde Fenerbahçe'den başka takım yok. Yok. Demeyip Fenerbahçe'nin önünü nasıl keselim diyorlar. Bunların sebebi Fenerbahçe'nin yükselmeye geçmesidir. Çıkışımız başlamıştır. Dünya kulübü diyoruz. Bu yol başlamıştır diye konuşmuş Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısında. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasından ilginç notları da aktaralım. Milli futbolcu Tuncay Şanlı 4-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından sadece Galatasaray'ı yenmediklerini belirterek birçok engeli açtık. Şampiyon olamayacağımızı söyleyenler vardı ama biz bir bütün olduk ve engelleri tek tek aşıyoruz diye konuştu. 4 yıldır Fenerbahçe'de forma giydiğini ancak bugünkü kadar yani dünkü maç kadar kendisini baskı altında hissetmediğini belirten Tuncay Şanlı şöyle konuştu. Ayrıca Ümit abi semili bir çocuktan mesaj gelmiş. Üst üste 3. şampiyonluğu görmeden ölmek istemiyorum demiş. Bunlar bizi oldukça duygulandırdı. Başkanımız zaman öncesi bize bir konuşma yaptı. Fenerbahçe, Fenerbahçe formasıyla bu sahaya çıktım ve mücadele ettiğim için gururluyum. Bu galibiyet nedeniyle bütün arkadaşlarımı kutluyorum diye konuşmuş Tuncay Şanlı. Bu arada Sarıcıoğlu'na... HİNDİLİ KUTLAMA başlıklı bir haberimizde var Fenerbahçe'nin Alisa Menstad'ında tur atladığı Fortis Türkiye Kupası maçından sonra taraftarlara bir baba hindi tezahüratı yaptıran Tuncay yine sevincini taraftarlarla paylaştı. Milli futbolcunun tribünlere doğru gelmesiyle taraftarlar Tuncay'ın el işaretlerine hey Allah diye karşılık vererek yine bir baba hindi tezahüratı yaptılar. Bu arada sağ ortasına gelen bir görevli elindeki mikrofonla önce tüm taraftarlardan bir baba hindi tezahüratı için te çökmelerini istedi ve sonra stat hoparlöründen tüm stada bu tezahüratı yaptırdı. Stada bırakılan hindi ise görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından soyunma odası koridorlarında Galatasaraylı futbolcu Hasan Şarş özel bir güvenlik görevlisi tarafından yumruklandı. Galatasaray Sportif Direktörü Bülent Tulum konuyla ilgili şu açıklamayı yapmış. Ben maç sonrası bütün futbolcuların içeri girmesini bekliyordum. En son ben soyumu odasına girdim. Olayın üzerine gittim. Fenerbahçe'nin resmi güvenlik görevlisi Nefer Bülbül Galatasaray'ın kafasına yumruk atmış. Bu şahıs gözaltına alındı. Şu an iskele karakolunda bulunuyor. Biz şikayetçiyiz. Resmi bir güvenlikçinin üstelik ev sahibi takımın kazandığı bir maçtan sonra futbolcuya yumruk atması pek adetten değildir diye konuşmuş Bülent Tulum. Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olarak liderliği rakibine devreden Galatasaray, yenilgiye rağmen maç sonrası Florye noktay tesislerine taraftar desteğiyle karşılandı. Yaklaşık 100 sarı kırmızılı taraftar, takımın tesisleri girişi sırasında futbolcuları alkışlayarak moral verdiler. Fenerbahçe ve Ösen Canay'ın aleyhine bağıran Galatasaraylar ayrıca Beşiktaş sen bizim kardeşimizsin diyerek tempo tuttular. Maç sonrası Şükrü Sarıcıoğlu standından en son çıkarılan Galatasaraylılar, 2000 polis eşliğinde Kadıköy vapur iskelesine kadar yürüyerek götürüldü. Bu arada yürüyüş esnasında emniyet güçleri havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına aldı. Herhangi bir olay çıkmaması için sarı kırmızılılar çarşı güzergahı yerine sakin bir yoldan iskeleye götürülüp vapurlara bindirildi. Büyük derbi ile ilgili ayrıntılar bu şekildeydi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarına bir bakalım. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Trabzon'a konuk oluyor. Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ondan sonraki hafta Erciyesspor'u konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadı'na ve son hafta Denizli deplasmana gidiyor Fenerbahçe. Fenerbahçe 3 maçında kazanırsa 2005-2006 sezonunun şampiyonu. Galatasaray'ın ise rakiplerine bakalım. Önümüzdeki hafta Ali de Yen'de Ankaraspor'u konuk edecek Galatasaray. Daha sonraki hafta İnönü Stadyumu'na gidiyor Beşiktaş derbisi var. Galatasaray Beşiktaş derbisi ve son hafta Galatasaray kendi evinde Kayserispor'la karşılaşacak bakalım. Sonuç maç sonucunda şampiyon kim olacak? Ligde oynanan diğer karşılaşmaları da göz atalım. Bugün Beşiktaş'ın üstadında Beşiktaş Sivasspor karşılaşması oynanacak. Türkiye Kupası'nda finale yükselerek büyük moral bulan Beşiktaş bugün ligde Sivasspor'u konuk ediyor. Kupa şampiyonunun yanı sıra 3. olmak isteyen siyah beyazlılar ligde İnönü 49 günlük galibiyet hasretini de rakibi önünde son vermeye amaçlıyor. Karı Kartal evindeki son 3 puanını 5 Mart'ta Ankara Spor'a sonra Konya'ya yenilip Malatya ile de beraber kalmıştı. Maçın hakemi Barış Çimşek. Süper'de ilk Süper Lig'de ilk kez maç yönetecek Barış Şimşek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugünkü maçta birçok etkinlik düzenlenecekmiş. İlk öğretim seviyesindeki öğrenciler karşılaşmayı ücretsiz seyrediyormuş. Yavru Kartal dergisi fan club üyeleri için çocuk tribünü oluşturulacak. Siyah Beyaz Derneği sırada gelen çocuklara kağıt aleva ve siyah beyaz balonlar dağıtacakmış. Bayram nedeniyle Paf maçı da saat 16'da Stadı'nda oynanacakmış. Beşiktaşlı futbolcular da sahaya bütün dünya çocuklarının 23 Nisan bayramını kutlayan bir kartla çıkacakmış. Ve Ali Tan ve İbrahim Akın bugünkü maçın kadrosuna alamamış karşılaşmadan notlar bu şekilde. Türksel Süper Ligi'nde bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle... Diyarbakır Atatürk Stadında saat 16'da Diyarbakır Spor, Kayseri Hacet Spor karşılaşması oynanacak maçın hakemi Cem Papila. Ankara 19 Mayıs Stadında saat 16'da Gençler Birliği karşılaşması var maçın hakemi Vedat Yüksel. Kayseri Atatürk Stadında saat 16'da başlayacak olan diğer bir karşılaşma Kayseri Spor, Gaziantep Spor maçın hakemi Serdar Tatlı. Ve Konya Atatürk Stadında saat 16'da başlayacak olan diğer karşılaşma Konya Spor, Malatya Spor maçın hakemi Hüseyin Göçek. Ve son olarak saat 16'da Samsun 19 Mayıs tadına başlayacak olan karşılaşma Samsun Spor Ankara gücü maçın hakemi Fırat Aydınuz. Bir gazetelik podcast spor bülteninden sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yeni bir podcast bülteniyle tekrar görüşmek üzere esen kalın.